Tevbe Suresi Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ultimatondur bu. Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Şu da bir gerçek ki Allah küfre batanları rezil eder. Bir de Allah ve Resulünden insanlara büyük haç günü bir duyuru var. Allah da onun elçisi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. O halde tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Yok eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki siz Allah'ı acize düşüremezsiniz. Küfre saplananlara acıklı bir azabı muştula. Antlaşma yapmış olduğunuz müşriklerden size karşı bir eksiklik sergilemeyen ve aleyhinize başka birine yardım etmeyenler müstesnadır. Artık onlara verdiğiniz sözü belirlenen süreye kadar tam bir şekilde koruyun. Şu bir gerçek ki Allah sakınanları sever. O haram aylar çıktığında artık müşrikleri kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Yakalayın onları, kuşatın onları, tüm geçit noktalarını tıkayın onların. Bunun ardından tövbe eder, namazı gereğince kılar, zekatı verirlerse yollarını açın onların.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 Müşriklerin Allah katında, onun Resulü katında ahitleri nasıl olabilir? Mescid-i Haram yanında antlaşma yaptıklarınız müstesna. Bu şekilde antlaşması olanlara, onlar size doğru dürüst davrandıkça, siz de doğru dürüst davranın. Allah sakınanları sever. Onların ahdine nasıl güvenilebilir? Eğer üzerinizde egemenlik kurarlarsa, sizinle ilgili, ne bir antlaşmaya saygı duyarlar ne de bir yemine Ağızlarıyla size hoşnutluk sunarlar Fakat kalpleri inat eder durur Ve onların çoğu gerçeğe uzak düşmüş sapıklardır Allah'ın ayetlerini basit bir ücret karşılığı sattılar da Allah'ın yolundan alıkoydular Gerçekten ne fena şeydir onların yapmakta oldukları bir mümin hakkında onlar ne bir yemine saygı gösterirler ne de bir antlaşma şartına. Onlar düşmanlık dolu, azmış kişilerin ta kendileridir. Bununla birlikte tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirlerse artık sizin dinde kardeşlerinizdirler. Biz ayetlerimizi bilen bir topluluk için böyle açık seçik ortaya koyuyoruz. Eğer verdikleri ayetten sonra yeminlerini bozar... Dininize saldırırlarsa o zaman küfrün ele başlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler. Yeminlerini bozan, Resulü yurdundan çıkarmaya gayret eden bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Üstelik size saldırıyı ilkin onlar başlattı. Korkuyor musunuz onlardan? Eğer mümin kişilerseniz kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır. Savaşın onlarla ki sizin elinizle Allah onlara azap etsin onları rezil etsin onlara karşı size yardım etsin ve inananlar toplumunun göğüslerine şifa ulaştırsın ve yüreklerinin öfkesini gidersin Allah dilediğine tövbe nasip eder Allah alimdir hakimdir. Allah, içinizden cihat edenleri, Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri belirlemedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Müşrikler, öz benliklerinin küfre sapışına tanık olup dururlarken, Allah'ın mescitlerini onarmaya girişemezler. Tüm amelleri boşa çıkmıştır onların, ateşte sürekli kalacaklardır onlar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan kişiler onarır. İşte bunların hidayete erenlerden olmaları beklenir. Siz hacı sakalığını, mescidi haram tamirciliğini Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda didinen kişinin yaptığıyla bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmaz bunlar. Allah zulüm sergileyenler topluluğuna kılavuzluk etmez. İman edip hicret eden, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla didinenler, derece bakımından Allah katında daha yücedirler. Kurtuluşa erenler de işte bunlardır. Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde ölümsüz nimetlerin bulunduğu cennetler müjdeliyor. Onlar orada sonsuza dek kalacaklardır. Hiç kuşkusuz Allah'ın katında büyük bir ödül daha vardır. Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz eğer imana karşı inkarı seviyorlarsa onları dostlar edinmeyin. İçinizden onları dost edinenler zalimlerin ta kendileridirler. De ki, ''Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, menfaat çevreniz, elde ettiğiniz mallar, kesadından korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden konutlar sizin için Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah yoldan ayrılmış bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.'' Yemin olsun ki Allah size birçok yerde yardım etti. Huneyn gününde de. Hani çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de bu hiçbir işinize yaramamıştı. Tüm genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da sırtınızı dönüp kaçmıştınız. Daha sonra Allah Resulünün üzerine de müminlerin üzerine de sükunetini indirmiş... Ayrıca sizin görmediğiniz ordular göndermiş de Küfre sapanlara azap etmişti Kafirlerin cezası işte budur Sonra Allah bunun ardından da Dilediğinin tövbesini kabul eder Allah gafurdur, rahimdir Ey inananlar Müşrikler bir pisliktir Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar Eğer yoksulluktan korkarsanız bilin ki Allah dilediği takdirde sizi yakında lütfundan zengin edecektir. Allah her şeyi bilir, tüm hikmetlerin sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün yasakladığını haram saymayan ve hak dini din edinmeyenlerle boyun eğerek kendi elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşı. Yahudiler, ''Uzeyr Allah'ın oğludur.'' dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Kendi ağızlarının sözüdür bu. Kendilerinden önce inkar edenlerin sözlerine benzetme yapıyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da yüz geri çevriliyorlar. Allah'ın yanında hahamlarını ve ruhbanlarını da Rabler edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de öyle. Oysa kendilerine tek olan Allah'tan başkasına ibadet kulluk etmemeleri emredilmişti. İlah yok o tek Allah'tan başka Onların ortak koştuklarından arınmıştır o Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar Allah ise kafirler hoşlanmasa da Nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemiyor O Resulünü hidayet ve hak dinle gönderdi ki Müşrikler hoşlanmasa da O dini dinlerin tümünün üstüne çıkarsın Ey iman sahipleri Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu halkın mallarını uydurma yollarla tıka basa yerler ve Allah'ın yolundan geri çevirirler. Altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azabı muştula. Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır. İşte egolarınız için yığdıklarınız, Hadi tadım biriktirmiş olduklarınızı. Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan dördü haram aylardır. Eskimez din işte budur. Artık o aylar içinde benliklerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Şunu bilin ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları ertelemek küfürde bir artırmadır ki onunla inkar edenler saptırılır. Onu bir yıl helal sayarlar, bir yıl haramlaştırırlar ki Allah'ın yasakladığının sayısını denkleştirip Allah'ın haram kıldığını helalleştirsinler. Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterilmiştir. Allah küfre batan bir topluluğu iyiye ve güzele kılavuzlamaz. Ey iman sahipleri! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yere çakılıp kaldınız? Ahiretten vazgeçip iğreti hayata mı razı oldunuz? O iğreti hayatın nimeti ahiret yanında pek azdır. Eğer seferber olmazsanız Allah size korkunç bir azapla azap eder ve yerinize sizden başka bir topluluk getirir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz ona yardım etmezseniz bilin ki Allah ona zaten yardım etmişti. Hani küfredenler onu iki kişinin ikincisi olarak yurdundan çıkardıklarında mağarada bulundukları bir sırada arkadaşına şöyle diyordu. Tasalanma Allah bizimle. Bunun üzerine Allah ona sükunet indirmiş ve kendisini sizin görmediğiniz ordularla desteklemişti de küfre sapanların sözünü sefil kılıp alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise yüce olanın ta kendisidir. Allah azizdir, hakimdir. Gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak mutlaka seferber olun ve Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer o yakın bir dünya menfaati yahut orta bir yolculuk olsaydı elbette seni izleyeceklerdi. Ama o zorluklarla dolu yolculuk kendilerine uzak geldi. Gücümüz yetseydi sizinle çıkacaktık diye Allah'a yemin de ederler. Kendilerini mahvediyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Neden onlara izin verdin de beklemedin ki doğru söyleyenler sana açık seçik belli olsun da yalancıları bilesin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Mallarıyla canlarıyla cihat edecekleri için senden izin istemezler Allah takva sahiplerini iyice bilmektedir Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar Kalpleri kuşkuyla karışmış olup da işkilleri içinde çalkanıp duranlar Sefere katılmamak için senden izin isterler Sefere çıkmak isteselerdi elbette ki Bir sefer hazırlığına girişirlerdi Ama Allah Harekete geçmelerini istemedi de onları yerlerine çiviledi. Ve oturun oturanlarla beraber denildi. Aranızda sefere çıkmış olsalardı size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacaktı. Sizi fitneye uğratmak isteğiyle aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara gerçekten kulak verecekler de vardı. Allah zalimleri iyice biliyor. Yemin olsun ki onlar önceden de fitne çıkarmak istemiş, ve nice işleri sana olduğundan başka türlü göstermişlerdi. Nihayet hak geldi. Onların istememesine rağmen Allah'ın emri galebe çaldı. İçlerinden bazısı, Bana izin ver, beni fitneye düşürme der. Dikkat edin, fitnenin ta içine kendileri düşmüşlerdir. Ve cehennem körleri elbette çepeçevre kuşatacaktır. Sana bir iyilik isabet etse bu onları üzer. Sana bir musibet dokunsa işimizi önceden sağlam tutmuşuz derler ve kibirli bir sevinçle dönüp giderler. De ki onlara hakkımızda Allah'ın yazdığından başkası bize asla ulaşmaz. Odur bizim Mevlamız. Yalnız Allah'a güvenip dayansın inananlar. De ki bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Biz de size Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle bir azap çaptırmasını bekliyoruz. Artık bekleyin, sizinle beraber biz de bekliyoruz. Şunu da söyle, İster kendi arzunuzla, ister baskı ve zorla infak edin, sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz, yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. İnfaklarının onlardan kabul edilmesini engelleyen sadece şudur, onlar, Allah'a ve Resulüne nankörlük ettiler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. İnfak edip dağıttıklarını da içlerinden gelmeyerek verirler. Onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. İş sadece şudur. Allah onlara şu iğreti hayatta azap etmeyi ve canlarının küfre sapmış bir halde çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden oldukları yolunda Allah'a yemin ederler. Gerçekte onlar sizden değillerdir. Doğrusu şu ki onlar ödleri patlayasıya korkan bir topluluktur. Eğer bir sığınak yahut bazı mağaralar veya girilecek bir delik bulsalar, yüzlerini döner o tarafa koşarlardı. İçlerinden bir kısmı da sadakalar konusunda sana laf dokundurur. Ondan kendilerine verilmişse memnun olurlar, verilmemişse hemen öfkelenirler. Ne olurdu bunlar Allah ve Resulü'nün kendilerine verdiklerine razı olsalardı da şöyle deselerdi. Allah bize yeter, Allah bize lütfundan verecektir, Resulü de. Zaten biz gönlümüzü yalnız Allah'a bağlamışız. Sadakalar, zekat malları Allah'tan bir farz olarak sadece şunlar içindir. Fakirler, düşkünler, sadakalarla ilgilenmeye memur edilenler, Kalpleri yakınlaştırılıp ısındırılacak olanlar, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmış kişi. Allah alimdir, hakimdir. İçlerinden bazıları da o peygamberi incitirler ve şöyle derler. O her şeye kulak kesilir. De ki hayır kulağıdır sizin için o. Allah'a iman eder, müminlere güvenir İnananlarınız için de bir rahmettir o. Allah'ın Resulüne eza edenler için korkunç bir azap öngörülmüştür. Sizin gönlünüzü hoş etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer bunlar inanmış iseler Allah'ın ve Resulünün hoşnutluğunu öne almaları daha uygun düşer. Bilmediler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne kafa tutarsa ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır. Büyük rezillik işte budur. İki yüzlüler kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine inmesinden çekinir dururlar. De ki siz alay edin, Allah o çekinip durduklarınızı ortaya çıkaracaktır. Onlara sorarsan elbette şöyle diyeceklerdir. Lakırdıya dalmış, şakalaşıyorduk. Hepsi bu. De ki Allah ile onun ayetleriyle, onun Resulüyle mi eğleniyordunuz? Özür beyan etmeyin İmanınızdan sonra küfre saptınız İçinizden bir grubu affetsek bile Diğer bir grubu Günaha batmış kişiler oldukları için Azaba uğratacağız İki yüzlülerin erkekleri de Kadınları da birbirinin aynıdır Kötülüğü emrederler iyilikten alıkoyarlar Harcamamak için ellerini sıkarlar Onlar Allah'ı unutmuştur Allah da onları unutmuştur. İki yüzlüler yoldan sapmışların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara da, kadın münafıklara da, küfre sapanlara da içinde sürekli kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O yeter onlara. Allah lanet etmiştir onlara. Sonu gelmez bir azap var onlar için. Tıpkı sizden öncekiler gibi. Onlar kuvvetçe sizden daha zorlu, mallar ve çocuklar bakımından daha zengindiler. Kendi nasipleriyle zevk sürdüler. Siz de kendi payınıza düşenle zevk sürdünüz. Tıpkı sizden öncekilerin kendi nasipleriyle zevklendikleri gibi. Tıpkı onların dalıp gittiği gibi siz de dalıp gittiniz. İşte böylelerinin amelleri dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. İşte böyleleri hüsrana batmıştır. Gelmedi mi onlara kendilerinden öncekilerin haberi? Nuh kavminin, Adın, Semudun, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altı üstüne gelmiş kentlerin. Resulleri onlara açık seçik ayetler getirmişti. Allah onlara zulmediyor değildi, aksine öz bendiklerine onlar zulmediyorlardı. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyilik ve güzelliği belirleneni emrederler, kötülük ve çirkinliği belirlenenden alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. Allah bunlara rahmet edecektir. Allah azizdir, hakimdir. Allah mümin erkeklerle mümin kadınlara altından ırmaklar akan cennetler vaat etmiştir. Sürekli kalacaklardır orada. Adn cennetlerinde de tertemiz barınaklar vaat etmiştir. Allah'ın bir hoşnutluğu ise hepsinden büyüktür. İşte budur o büyük başarı, o büyük kurtuluş. Ey Peygamber! Küfre sapanlarla, iki yüzlülerle cihat et. Onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o. Söylemediklerine ilişkin Allah'a yemin ediyorlar. Andolsun ki o küfür sözünü söylediler. İslam'a girmeleri ardından küfre saptılar. Başaramadıkları bir şeyi tasarladılar. Oysa ki intikam almaları için Allah'ın ve Resulünün Allah'ın lütfuyla kendilerini zengin etmiş olmasından başka bir sebep de yoktu. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Eğer yan çizerlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acıklı bir azapla azap edecektir. Ve yeryüzünde onların ne bir dostu olacaktır Ne de bir yardımcısı İşlerinden bazıları da Allah'a şöyle ant içti Eğer Allah lütfundan bize verirse Elbette sadaka dağıtacağız Ve elbette iyilik ve barış için çalışanlardan olacağız Lütfundan kendilerine verdiği zaman ise O lütfa cimrilik ederek yüz çevirmiş bir halde dönüp gittiler Nihayet Allah Kendisine verdikleri söze ters düştüklerinden, yalana sapıp durduklarından, huzuruna çıkacakları güne kadar onların kalplerine iki yüzlülük yerleştirdi. Bilmediler mi ki Allah onların sırrını da fısıldaşmalarını da bilir. Allah gaypları çok iyi bilendir. Sadakalar hususunda içten bir cömertlik göstermiş müminlere laf atanlarla, Öz gayretlerinden başkasını bulamayanları alay konusu edenlere gelince Allah onları maskaraya çevirecektir Onlar için acıklı bir azap vardır İster af dile onlar için ister dileme Yetmiş kez af dilesen de onlar için Allah onları affetmeyecektir Çünkü onlar Allah'ı da Resulünü de inkar ettiler Allah yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez Allah'ın Resulüne ters düşmek için arkada kalanlar, çöküp oturdukları için sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla didinmeyi tiksindirici bulup şöyle dediler, bu sıcakta seferber olmayın, de ki hararet bakımından cehennem daha zorludur, bir anlayabilselerdi. Kazanır oldukları yüzünden artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Bundan böyle Allah, seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse şöyle söyle. Benimle birlikte ebediyen çıkmayacaksınız. Benimle birlikte herhangi bir düşmanla savaşmayacaksınız. İlk defasında oturup kalmayı yeylemiştiniz. O halde geri kalanlarla birlikte otura durun. Onlardan ölen biri üzerine sonsuza dek dua etme. Böyle birinin mezarı başında da durma. Bunlar Allah'a ve Resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış olarak ölüp gittiler. Malları da evlatları da seni imrendirmesin. Allah bunlarla dünyada onlara azap etmek istiyor. Kafir olarak çıkacaktır canları. Allah'a inanın onun Resulü ile beraber savaşa çıkın anlamında bir sure indirildiği zaman onların imkan ve servet sahibi olanları senden izin isteyerek şöyle demişlerdi. Bırak bizi. Oturanlarla beraber olalım. Geride kalan kadınlarla beraber olmayı yeğlediler. Kalpleri üzerine mühür basılmıştır. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat Resul ve onunla birlikte iman edenler, Mallarıyla, canlarıyla didindiler. İşte bunlarındır tüm hayırlar, İşte bunlardır tam kurtulanlar. Allah onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Sürekli kalacaklardır orada. İşte budur büyük başarı. Göçebe Arapların özür bahane edenleri kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler oturdular. Onların küfre sapanlarına korkunç bir azap erişecektir. Güçsüzlere, hastalara, infak edecek bir şey bulamayanlara Allah ve Resulü için öğüt verdikleri takdirde bir günah yoktur. Güzel davrananlar aleyhine bir yol yok. Allah gafurdur, rahimdir. Kendilerini bindirmen için sana geldiklerinde sen sizi bindirecek bir şey bulamam deyince harcayacak bir şey bulamadıklarından üzüntüyle gözlerinden yaşlar boşalarak geri dönen kimseler için de herhangi bir günah yoktur. Ancak şu kimseler aleyhine yol vardır. Zengin oldukları halde senden izin isterler. Arkada kalan kadınlarla beraber oturmaya razı olmuştur bunlar. Ve Allah kalplerine mühür basmıştır. Artık bilemezler. Dönüp yanlarına geldiğinizde sizden özür dilerler. De ki özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Allah bize sizin hallerinizden birçoğunu haber vermiştir. Yapıp ettiğinizi Allah da Resulü de görecektir. Sonra görünmeyen ve görünen alemleri bilenin huzuruna çıkarılacaksınız da o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Yanlarına döndüğünüzde kendilerini paylamaktan vazgeçesiniz diye Allah'a yemin edecekler. Vazgeçin onlardan çünkü hepsi pisliktir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer cehennemdir. Kendilerinden hoşnut olasınız diye karşınızda yemin ediyorlar. Siz onlardan razı olsanız da Allah yoldan sapmış bir topluluktan razı olmaz. Çöl Arapları küfür, parçalanma, iki yüzlülük yönünden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği şeylerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah alimdir, hakimdir. Çöl Araplarından öylesi vardır ki infak ettiğini bir angarya, bir ceza ödeme sayar, ve sizin başınıza belaların gelmesini bekler durur. En kötü bela onların başına olsun. Allah çok iyi işitir, çok iyi bilir. Çöl Araplarından bazıları da Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcadığını Allah yanında yakınlıklara ve Resulün dualarına vesile edinir. Dikkat edin, o harcadıkları gerçekten kendileri için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetinin içine sokacaktır. Allah çok affedici, çok esirgeyicidir. Muhacirlerden ve ensardan ilklerle güzel düşünüp güzel davranmada onları izleyenler var ya, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razıdırlar. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. Sonsuza dek hep orada kalacaklardır. Büyük kurtuluş işte budur. Çevrenizdeki Bedevi Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Sen bilmezsin onları ama biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara sonra da çok büyük bir azaba itilecekler. Diğer bazıları da günahlarını itiraf ettiler. Bunlar iyi bir işle kötü olan diğer işi birbirine karıştırdılar. Belki Allah tövbelerini kabul eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Bunların mallarından bir sadaka al ki, onunla kendilerini iyice temizleyip aklayasın. Onlar için dua et. Çünkü senin doğan onlar için bir sükunettir. Allah semidir, alimdir. Bilmediler mi ki, Allah'tır kullarından o tövbeyi kabul eden, o sadakaları alan. Ve Allah'tır o tevvab, o rahim. De ki, İş yapıp değer üretin, yapıp ürettiğinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Ve siz görülmeyen alemi de, görülen alemi de bilenin huzuruna döndürüleceksiniz. O size yapıp ettiklerinizi bir bir haber verecektir. Bir kısmı da umutları Allah'ın emrine bağlı beklemektedir. Allah onlara ya azab edecektir, ya tövbe nasip edecektir. Allah alimdir, hakimdir. Bir de şunlar var. Tutup bir mescit yapmışlardır. Zarar vermek için, nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve Resulü ile savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz diye gerile gerile yemin de edecekler. Allah şahittir ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Böyle bir mescitte sakın namaza durma. Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit içinde namaz kılman için çok daha uygundur. Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah temizlenenleri sever. Peki, binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez. Kurdukları bina kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerinde bir kuşku olmaya devam edecektir. Allah alimdir, hakimdir. Allah müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar da öldürürler, öldürülürler. Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi üzerine hak olarak yazdığı bir vaattir bu. Ahdine, Allah'tan daha vefalı kim var? Perçinlediğiniz bu antlaşmanızdan ötürü müjdeler olsun size. İşte budur o büyük başarının ta kendisi. Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat ederken oruç tutanlar, rükû edenler, secdeye kapananlar, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını koruyanlar müjdele o müminleri. Akraba bile olsalar Cehennem halkı oldukları açıkça belli olduktan sonra müşrikler için af dilemek ne peygambere yakışır ne de iman edenlere. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun Allah düşmanı olduğu kendisi için açıklık kazanınca ondan uzaklaştı. Şu bir gerçek ki İbrahim başkaları için gamlanıp ah eden ince yürekli yumuşak bir insandı tam bir evvahtı. Allah bir topluluğa kılavuzluk ettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine ayan beyan bildirinceye kadar onların sapıklığına hükmetmez. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah'ındır. Diriltir de öldürür de. Sizin için Allah dışında ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Andolsun ki Allah... İçlerinden bir grubun kalpleri kaymaya yüz tuttuktan sonra peygambere ve o güçlük saatinde ona uymuş olan muhacirlerle ensara tövbe nasip etmiş, sonra da onların tövbelerini kabul buyurmuştur. Çünkü onlara karşı rauf ve rahimdir. Geride bırakılan üç kişinin de tövbesini kabul etmiştir. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmiş, özbenlikleri kendilerini sıkıştırmıştı. Allah'ın öfkesinden kurtulmak için yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını fark etmişlerdi. Sonra onlara tövbe nasip etti ki eski hallerine dönsünler. Hiç kuşkusuz Allah tövbeleri çok çok kabul eden rahmeti sınırsız olandır. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve özü sözü bir kişilerle beraber olun. Medine halkına ve çevrelerindeki bedevi Araplara, Allah Resulünden geri kalmaları ve onu bırakıp da kendi canlarının derdine düşmeleri yakışmaz. Çünkü Allah yolunda uğrayacakları bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık, kafirleri öfkelendirmek üzere bir yere ayak basmaları, düşmana karşı herhangi bir başarı kazanmaları, kendileri için iyi bir amel olarak mutlaka yazılacaktır. Allah, güzel davrananların ödülünü yitirmez. Küçük büyük bir infakta bulunmaları, bir vadiyi geçmeleri kendileri lehine mutlaka yazılır ki Allah onlara yapıp ettiklerinden daha güzeliyle karşılık versin. İnananların hepsinin birden savaşa çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminden bir grubun dinde derin bilgiler edinmek ve sefere çıkan topluluk geri döndüğünde korunmaları ümidiyle onları uyarmak için arkada kalmaları gerekmez mi? Ey iman sahipleri küfre sapanların yakınınızda bulunanlarıyla savaşın Sizde bir sertlik bulsunlar Şunu bilin ki Allah korunanlarla beraberdir Ne zaman bir sure indirilse içlerinden biri Bu hanginizin imanını artırdı diye konuşur İmanı olanların imanını artırmıştır İşte sevinip duruyorlar Kalplerinde maraz olanlara gelince İnan sure onların pisliğine pislik ekler Kafir olarak geberip gitti onlar Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kez imtihan ediliyorlar Hala ne tövbeye yelteniyorlar ne de öğüt alıyorlar Bir sure indirildi mi sizi birisi görüyor mu diye birbirlerine bakar Sonra da sıvışıp giderler Allah kalplerini yamultmuştur Çünkü gereğince anlamayan bir topluluktur bunlar Andolsun içinizden size onurlu bir rasul gelmiştir. Sizi rahatsız eden şey onu da üzer. Çok düşkündür size. Müminlere ise daha şefkatli, daha merhametlidir. Eğer çekip giderlerse de ki Allah bana yeter, ilah yok ondan başka, yalnız ona dayandım ben, büyük arşın sahibi O'dur.